Allahü Teala cemaatin adamları. Hani kime inanmıyorsunuz? İslam resmiyle Muhammed için Allah. Asla de inşallahu aleyhi ve sendşeervel umarım muhtefatı ha küle muhhteşesin dedi ah sekülle bir etin beale küle bealein ve şahı de ha fil dedi senedir muhte so ilen ne sllallahu aleyhi sellme en hu kal il ah fe alâ iyalihi ve kana fadlın fe alâ hi karâdetihi ve kana fadlın fe hâhina ve hâhina sadaka Resûlullah fîmâ kal örtemâ kal Aziz ve kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, selamı, be bereketi ihsanatı, ikramatı dünyada ahireti üzerimize olsun <Gülüyor> Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemizi cümlemizi sevdiği kullardan eleyip iki cihan saadetine mazhar eylesin. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet okumak, öğrenmek, talim etmek ve tatbyüz etmek üzere toplandık. Bu hadis-i şeriflerin okunması en önemimiz olarak devam ediyor bizim bu bu okumaya ve izaha başlamadan önce başımızın tacir rehberimiz, önderimiz, Efendimiz, peygamberimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu tacime sizlerden bir hediye kur'an Kur'an'iye olsun diye ve tabi onun izasıyla, onun alinin, ashabının ezracının, evladının etrafının ruhlarına hediye olsun diye hasreten peygamber efendimizin manevi varisleri ümmetin mürşitleri emanet edildiği mübarek kişiler olan Sadat ve Meşah-ı Turku Ali'yemizin, ebubez Sıddık Ali Murtaza'dan mütesersilen hocamız Muhammed Seyri bu seviyeye kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin mürşitlerimizin şeyhlerimizin, pirlerimizin ruhlarına hediye olsun diye bu kitabı yazan Gümüşhane'li hocamız, Ahmet Siyasin efendi hazretlerinin tek kendisinden aldığımız hocamız, Muhammed Zahid el-Bursevi Efendimiz'in bu hadis-i şerifleri bize nasıl diye etmiş olan gavilerin, alimlerin, fazılların, muhaddislerin ruhları için bu beldeleri Allah Allah diyerek canlarının mallarını feda ederek set etmiş bize bırakmış olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve mübarek ordusu mensuplarının ve yakın diğer diyarları fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına bizlerden bir şükranı olarak dediği Kur'an'ı olsun diye cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin bu şu camimizi bina etmiş olan İskender Paşa'nın bu camiyi asırlar boyu hizmette tutan hayırları ilahe olarak yapan kişilerin, bu camiden güzel rahmet edilmiş olan imamların, hatıpların, müezzinlerin, kayyumların, vaizlerin, din görevlilerinin, cemaatlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelen siz kıymetli kardeşlerinin ahirete geçmiş olan bütün geçmişlerinin sevdiklerinin, yakınlarının Dostlarının, emirlerinden temenni olarak geçirdikleri kimselerin ruhları için ruhları şad olsun, kabirleri nur olsun, Kemal bahçesi olsun, makamları yücelsin, dereceleri artsın, Nurları ve sürurları ve kabir istirahatları ziyade olsun diye Ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına erelim, rahmetine nail olalım, Emrimizi rıza bariye uygun geçirelim Huzuruna yüzü ak, anla açık, sevdiği kullar olarak varalım diye allahu Teala Teala beldelerimizi vs. İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden korusun. Bizi iki cihanda salim, bahtiyar, afiyet üzere eylesin diye bir fatiha üç isap okuyup öyle başlayalım buyurun. Bir saat vardı işimize yarıyordu Bir geliyor bir gidiyor maşallah <gülüyor> Ya saatinden ne mi ne oldu Saat <gülüyor> Tamam bir saat olunca Bana sinyal veriyor <gülüyor> Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramızül ahadis isimli hadis kitabının 60. sayfasında 4. hadis ve devamıdır Bazıları meraklıdır İlmin kaynaklarını Bilmek ister Hakkıdır ve güzeldir onlar bilsinler ve kaynakları tahdik edebilsinler diye söylüyoruz. 60. sayfamın 4. hadis-i başlıyoruz. Aşağı doğru bakalım Rabbimiz ne kadar nasip edecek? Okuyacağız biraz bir şeyler. Buyurduk ki Cadir radiyallahu aleyhi ve sellem Müslim'in, Ebu Davud'un ve diğer hadis alimlerinin yuvayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz İlerken ahadifin fakiren, sizden biriniz fakir ise, muhtaz ise febiyette bir meskihi evvela kendisinden başlasın neye yani ihtiyacı olan şeyleri karşılamaya Önce kendisinden başlasın bu insana eğer daha fazla kendisine ayırdıktan sonra bir fazlalık artıyorsa dağıtılacak şeyde fe alâ iyalihi o zaman bakımın ve mücellef olduğu başka kimselere de dağıtsın ve inkâne fâdlım, bundan sonra gene biraz daha bir artarsa dağıtılacak şey, fezi karâbetihi akrabasından kendisine yakın olan kimselere dağıtılacak şeyden ayırsın. Ve inkâne gene yine de biraz artan varsa, fehâhina hâhina, o zaman aslanın uygun gördüğü şuraya, şuraya dağıtsın. Demek ki önce kendi ihtiyacını karşılamaktan başlayacak, ölmeye gelmiş olan insanı, sonra bu mertebe üzere, etrafına başkalarına, başkalarına verecek? Şimdi, <gülüyor> dikkat edilirse, bu imkan benim elime geçti, ben bunun hepsinin üstüne otururum, hepsini lıp diye yutarım deniyor Müslüman. İhtiyacı kadar alıyor, ihtiyacından fazlalık varsa bakımıyla mütellef olduğu yakınlarına veriyor akrabasına veriyor. Ondan sonra şuraya, şuraya, şuraya görüyor. Demek ki bir kere top gözlülük var. Bir kere sonsuz bir ihtiyaç hali yok. Adamın milyarları var, trilyonları var, bilmem neleri var. Hala devletin hazinesinde gözlü, hala efendim, bilmem şuradan buradan nereden ne bulurum, yutarım diye dağları önüne koysan çatır çutur yiyor, yutuyor. Efendim denizlerine koysan bitiriyor, denizel beryalar yetmiyor, gözü doymuyor, karnı ditsiz ambar gibi bir türlü tatmin olmuyor, böyle değil. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i diyor ki, kâtir yedi mide ile yemek yer. Yemin tek mide ile yer. Yani kâtirin hırsına bak, yemekteki. Çünkü Allah'a tevekkülü yok, şey yok. Nümine onun yediğinin yedide bir yetiyor da Gezi de tok oluyor Ama tatil önüne ne gelirse çılıp süpürüyor, çılıp süpürüyor, çılıp süpürüyor <gülüyor> Dininde böyle bir tok gezlik olacak bu bir Bir de öteki insanlara karşı hizmet ve yardım ve ev uzatma bilgisi olacak Fakir bile olsa. Bak fakir önce genişe ayırdı Fakir ihtiyacı var Yağınla öbür güne ayırmıyor sağa sola etrafına veriyor. Fakir de eline biraz imkan fazla geçirme de, demek ki sağa sola görecek. Bu İslam'ın içtimai yani sosyal anlayışının güzelliğini gösteriyor. Yani ben kendim kazandım, istediğim gibi yiyorum. İstediğim gibi harcarım, istersen atarım, istersen yakarım. Yiyemiyor. Hatta İslam'da bir sayıda var. Zaman zaman burada geçti. <gülüyor> la darara ve la durara fil İslam. İslam'da mala zarar vermek yok. Senin malına birisi kaç tane bir zarar vermişse sen de onun malına mukabele bir zarar karşılık olsun diye. Ona zarar vermeye hakkın yok. O benim koyunlarımı öldürmüştü, ben de onun koyunlarını öldürürüm diyemiyorsun. O benim camımı kırmıştı, ben de onun camını kırarım diyemiyorsun. Ne yapacaksın? Adalete müracaat edeceksin. Yani mal telesi, cam telesi Eşya istirafı yok İslam'da. Her şey çok güzel ölçüler içine yerleştirilmiş. Adam varsa ama ilk tane kablum eğer kendi ihtiyacı karşıladıktan sonra bir fazlalık varsa hop ötekine hop belikine her tarafa dağıtacak. E böyle olunca muhabbetli bir toplum olur. Aç kalmaz, açık kalmaz insanlar. Yatsın kalmaz, fakir kalmaz. Bizim şu andaki cemiyetimiz, cemaatimiz gibi olmaz veya dünyadaki başka yerlerdeki gibi olmaz. Tabi Allah bize her türlü maddi, manevi, içtimai, ailevi, ruhi bedeni rahatsızlıklarımızı tedavi etmemiz için her türlü ilacı göndermiş, her türlü çareyi öğretmiş de insanlarda akıl yok, anlayış yok iyilikten anlama kabiliyeti yok. Yani Allah'ın bize rahmetini anlayamıyor insanların çoğu. Allah alemlere rahmet olarak peygamber göndermiş, kullarına merhamet ettiği için önceden haber gönder, ahirete olacakları Kur'an-ı Kerim'le bildirmiş. Bu, bu iyiliklerden millet anlamıyor. İnsanlar anlamıyor. Yani huysuz bir hastanın kendisi şifa bulsun diye Ağzına yaklaştırılan ilacı, kaşığı, a, elinin tersiyle vurup devirdiği gibi, şişeyi kırdığı gibi sosu geliyor yani insanoğulları. Hasta insanlığın tedavisi İslam'da. Bak nasıl böyle hamuduyla yurtuyorlar? Gazetelerde okuyoruz. Neden? İman yoksa ondan, mutsuz de verir ondan. Ahiret inancı yok, mesibiyet duygusu yok, imtası yok, merhameti yok bitmez tükenmez hırs ya o kadar parayı insan yiye yiye bitiremez ama yani rakamlar milyon değil milyar milyar yani bin tane milyon bir araya geliyor bir milyar ediyor ne milyarlar gidiyor nereden gidiyor? yetimin parasından yoksulun parasından senin benim gibi alın teriyle çalışan insanların parasından fukaranın hakkından Herkesin hakkından yani. E buna karşı ne olacak? Devamlı bir kontrol, devamlı bir takip, devamlı bir reaksiyon olmak lazım. Yani insanlar hem iyilik yapacaklar, Müslümanlar hem de kötülükleri engelleyecekler. Bu iki vazifeyi anlayamıyorlar. İyilik yapmaya gayret ediyor. E karınca kararınca işte hocam, elhamdülillah cami yaptırdım, çeşme yaptırdım. Hakikaten talebeye batmış filan, borç vermiş. Kötülükleri engellemek. O tarafı yok. Hazır emri maruz, meclisler var. Cihat var. Kötülükleri de engellemeye çalışması var. Bizim arkadaşlardan birisinden hıdutla rüşvet istemişler. Sandalyeye oturmuş. Rahat bir şekilde. Oh, oturmuş. Hayrola. Ben bu rüşvetü vermem. Siz de beni bekletirsiniz demiş. Beklebileceğin kadar bekletin demiş. Rüşvetü vermem. Rahat bir şekilde oturmuş. Oturmuşlar ki bu Hacı Efendi'den rüşvet tümem çiftliğe. Dolayısıyla. Yani mücadeleyle azimli. Aydınlıyız. Ben bir kitap yazdım Avrupa'da basıldı Türojim Bakanlığı şey yapacak Parasını tahsil ettirecek Tamam Aldık Türojim Bakanlığı'ndan evrakı Maliye Bakanlığı'na gittik Ankara'dayız o zaman değil, Bir evrakı ve mı? O zamanın parası da 2000 lira para Yani bir makale yazmışız onun Büyük bir kitapta Arkeolojik bir eserde Efendim Kanat Darihi kitabı, kuşa kağıt, kocaman şey. Dedi ki, arkasına bu evrakın kitabı eklemek lazım. Diyordum dedim ki, o kitabın parası senin bana vereceğin paradan kat kat fazla. Bana vermiyor ki ben sana vereyim. Yani evrakın arkasına kitabı ekleyecek kişi zaten onu verecek paradan fazla. Ondan sonra bana para verecek. Dedim, böyle şey olmaz gittik konuştuk günlerle, falan tamam oturdum şöyle adam dedi ki hocam bana çok vergi verir kesmek lazım ben sakallıyım üniversitede de hocam, hangi sebepten diyorsa yani diyor ki bana çok vergi kesmek lazım e ne yapalım pazarlığa mı tabi kesiyor. Sen kes, dedim yani demek istiyorsa ki çok vergi vermemem için hocam anlaşalım demek istiyor yani ben şöyle rahat oturdum dedim ki sen ne kes sen kes mı ben de senin hakkından gelmesini bilirim dedim. Yani haksız bir şey yaparsa benim de müracaat edilen dostlarım var. En şu aşağıya kadar. Önçesini kaşıdı, alnını kaşıdı, kaşını kaşıdı, burnunu kaşıdı. Öğrendim. Hocam dedi, gidin Yudur'la bir konuşayım dedi. Gitti geldi, tamam dedi hocam dedi. Hallettik dedi, neyi hallettim dedim. Öğrendiğin kesmeyecekmiş. Adamlar. Dedim ya yani, memleket bizim vergilerimiz de kalsın Vergi kesin olur mu? ne neyse onu keç yani Vergi vermekten kaçan insan değil ki Yani biz devlet hazinesinden bir şey almak değil Vermeyi seven insanlarız yani Cehidimiz yok filan Evimde sonunda allem etti kallem etti bir şey alamadı En sonunda ne dedi biliyor musun? zaman vallahi dedi şu masanın üstünde dedi şu evrakta imza atacak kalemimiz yok filan dedi ya devlet seni kalemsiz bırakır mı? Mümkün mü? Tamam. pekala dedim al şu kalemi dedim. Yani rüşvet diye değil de Devletime acıdığım için kalem vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> İmzaladı, plan aldık parayı. Yani <gülüyor> <gülüyor> Mümünün hali nerede? İmansızın hali nerede? İslam de var. Bu adamların aklı olsa bize görücü diye yan batacaklarına bizi yarvara yakarak işlerin başına getirirler. Yani haram yemeyiz, rüşvet yemeyiz, Allah'tan korkarız, gece gündüz çalışırız. 11-12'ye kadar çalışırız, iş bitinceye kadar çalışırız. Hakkımızı aramayız, fazlasını bağışlarız. Bizim gibisini nereden bulacağız? İnyanın satı, Allah'ın, Allah'lık bir adamıyız diye kesinlikle. Ama kim daha akıllı onu Allah bilir. Bizim yaptığımızı doğru, başkasının yaptığını doğru. Biz askerlerken nöbet tutmayız, hiç gidiyorduk. Başkasının yanında nöbet tutuyorduk, niye? Nöbet tutma şevap diye Ötekisi nöbeti kaybarmayı seviyordu Efendim nöbeti başkasının üstüne yutmayı seviyordu Biz de almayı seviyorduk Çünkü Allah rızası için hudutta besleyen insanın gözüne cehennem ateşi değmeyeceğiz ya Peygamber Efendim. Ama göre bu gelici olan biziz Efendim dinlenme olan biziz Mağdur olan biziz Öcü olan biziz, kötü olan biziz Efendim takım olan biziz vs. vs. Allah ﷻ ﷺ ondan da neden söylediğini biliyoruz. Bu öğrendik ki, Hz. Esam Hazretlerinden dinatara kılmamamızda lazımmış. Ne lazımmış? Azınamız lazımmış. Azlıyoruz. Allah ﷻ Allah kurtarsın. Bu girişcilerden, biz ateşe düşecekler. mahvolacaklar. Allah kudret. İsa kaneyle müslümaneti ne ada ne diye? İsa kaneyle müslümanetin ne diye? Ayna. Edna 60. ma ma tezeker, fihi mantezeker. İbn Abbas, r.a. onlara dan ikinci hadisi şerifeye geçtik. 60. sayfanın beşinci hadisi oluyordu. Dersimizin ikinci hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Abdullah İbn Abbas, r.a. onlara dan bize mesle olunduğuna göre şöyle buyurdu yazılık kitabımızda İzaklarda yazılır kıyamet kıyamet günü olduğu zaman yani kıyamet kopacak bu dünya bitecek ahiret alemi hayatı başlayacak insanlar mahşer yerinde toplanacaksa dünya bitti artık ahiret ahirette mahşer yerinde ne diye nida olunur kim nida herhalde melekler nida eder bir nida duyulur, bir ses duyulur, hep bütün mahşer halkının duyacağı bir ses duyur. Nedir o nida? Öyle ezna-ı nerede 60 yaşını bulanlar, nerede 60'lıklar, 60 yaşına ermiş olanlar? Bayanların bağlantısı yokmuş, bu sesler bayanlara gitmiyormuş, ilgünler. Yazı geldi, aşağıda olduğu halde kadınlar bazı dinleyemiyorlarmış. Nereyi tahmin edeceksiniz? Nereyi açacaksınız? bakır, kim bakıcısla. Aşağıdan şikayet geldi. Ben de vakıf sanmaya ceza yazarım, çabuk olun. Ene edal Nerede 60 yaşındakiler? Rehier rehie, bu 60 yaşi el o ömüldür ki. Kad Allahu Teala Allahu Teala hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur o yaş hakkında. Ölen Biz sizi emir verip yaşatmadık mı dünyada en kullarım. Ne misal da mayyetecek yere, Uyananlar ahiretin gerçeklerini anlayanlar, kavrayanlar Vaazlardan ibret alıp, halini düzeltenler düzeltebilecek miktarda biz sizi dünyada yaşatmadık mı? Amel etiyle mi aldık sizi ahirete? Fırsat vermedik mi size? O kadar ömür vermedik mi? Aklı olan kendisini topanladı, nasihatleri anladı, dinledi, halini düzeltti, doğru yola girdi. Siz niye düzeltmediniz? Biz sizi o kadar yaşatmadık mı onlar kadar diye? Bahis konusu olan ayetik kelimedeki o yaştır, o 60 yaş. Demek ki Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin bu ayetlerini de hakikaten insanı terletendir, ayetleridir. <gülüyor> Rabbimiz bizleri sorgusuz, suçsuz zannesen girenlerden öylesin. Neden? Çok iyi matematikler insanlar mi değil? Senlere cevap söylemeyiz, ne olur? Ondan, yarattı sen bize sorgu açmadan, çaresini sen bilirsin. Şöyle cennetine dahil ediyor yarattı diyor Hani kasabanı bulu, gitmiş, bakmış bu gülleler patlıyor, insanlar oluyor Örüyorlar, cam pazarı kanlar atıyor, canlar yolu yanıyor, kuşlar ölüyor, bakmış bu var sene Açmış elini dua etmiş. Allah'ım sen benim canımı güllühe kattırma. <gülüyor> Kattırsan da çakçuk çok gibi bastırma. <gülüyor> çakçuk diye bir kuş var yani öyle bağırttırma beni diyor. Derleyi tasayıp cemletine bir <gülüyor> yarasını. Dediği gibi biz de Allah'ım bizi Miktar neyi toplayıp bir gayet insan gönletine sokmasını istiyoruz yoksa O günahkarlara, o islah olmayanlara, o emir tutmayanlara, o Allah'ın yolunda gitmeyenlere Allah-u Teala Hazretleri ne buyuracak mahşer günü? Evvelen muamir kim? Biz sizi yaşatmadık mı? Muammar eylemedik mi? Ömürlü eylemedik mi? Ne misal ömür? Uyanan, ibret alan, Kendimizi düzelten insanı düzeltmeye fırsat olduğu kadar bir müddet bir sürü yaşatmadık mı? Tatladık mı aldık? Daha yarattık derlenip toparlanacak mı? Tam efendim filan bir yarım mı kaldı? Hayır. Öyle değil. allah Teala Hazretleri yüzlerce, binlerce fırsat verir insanoğluna muhterem kardeşlerim. allah Teala Hazretleri ömür boyunca her insana bir sürü... Yola gelmesi için inkazlar gönderir. Bir sürü kutsaklar hasıl olur, bir sürü benim gibi vaizleri dinletirir, efendim bir sürü kitapları okutturur, bir sürü efendim nasihatleri efendim şuraya buradan kulağına getirir, düşündürür ondan sonra Yani böyle gelmesi için Allahü Teala Hazretleri kullarının çok butuhlarda bulunur. Ama kullar doğru yola gelmezler Ve hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki Allah bir kulunun yanlış yolu Bırakıp da doğru yola gelmesine Öyle sevinir, öyle sevinir ki Öyle sevinir ki Allah o kulunun Elaleti bırakıp da hidayete gelmesine Nasıl sevinir? Çölde yolunu kaybetmiş insanın Nihayet Bir yol bulup da kurtulması kadar sevinir Kurtulduğu zamanki sevinci kadar Susuzluktan ölmek üzere olan bir insanın Pınarı bulduk da şapır şupır suyu Hayatını kurtardığı zamanki sevinci kadar sevinir Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllar yıllar doktor doktor dolaşıp Çare arayıp çare bulamamışken Olmadık bir yaşlı, yaşlı bir halde birden bir evlet sahibi olduğu zaman Sevindiği gibi sevinir gibi misaller veriyor Peygamber Efendimiz Allah'ın nasıl sevindiğini biz anlayalım diye temsillerle böyle anlatıyor. Onun için Allah lütfu kereminden bizlere eğer doğru yolu bulmamız için bir takım işaretler göndermişse ya birisinin dudağından ya rüyada ya kitapta ya başka türlü bir şekilde bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu fırsatlara kulak tıkamamalıyız. Bu ikazlara rağmen yanlış yolda devam etmemeliyiz. Çünkü ikaz olur olur olur da bir zamanda patlatak ölüm gelir, iş işten geçiyor, geçirebilir. O bakımdan insan ikazı alır almaz düzelmeli. Vesvesesini toparlamalı, yanlış yolu bırakmalı. Binahı terk etmeli, sevaplı yola girmeli, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmalı, gözünü açmalı, ömrünü zayi etmemeli, başkaları uyanmışken bu uymaya devam etmemeli. Altıncı hadisleri. düzelten <gülüyor> <gülüyor> ve mümizametir. Ara felsefiri, ulvi felsefiri dile amelihi Tejahadu, tejahade ve ha sama feykale haula yuranise yesheduna alese. Feykulu feye bu. Feykulu ehli ke suretike. Şey, Feykulu feye bu. Feykulu ahli Seyyid Efendi. Şünne ve teşhbe teşeffü alejmul alejmul Said el-Hudri Hazretlerinden bu hadis-i şerif bakın ne buyuruyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Güzel kâhâne kıyameti Kıyamet kopup da ahiret âlemi başladığı zaman Urufe'l kâhiri bi'anelihi Kâhire yaptığı mel'anetler Bildirilir, bak sen dünyadaysan Şu hınzırlıkları yaptın Şu kâhirlikleri yaptın Şu günahları işledin Şu alçaklıkları irtikâb eyledin efendim haksızlıkları yaptım diye dindirilir. Yaptığı amelle, işler, kafire dindirilir. Fıcahada ve khasamadır. Ama o bu ithamlardan sıyrılma devlet eder ve mücadeleye kalkışır. Sonuçta melekler dindirdikçe efendim şöyle yaptım böyle yaptım diye o şey yapar, inkar eder ve mücadeleye kalkar ve efendim kerifini temize çıkartmak için bir böyle ödebsizce gayretin içine girer suyuk hâlu onun üzerine denilir ki Ha ula ciyan-ı te aleyke işte şunlar komşuların aleyhine şahit ediyorlar bunları yapmışsın, yapmışsın. bu günahları işlemişsin bu haksızlıkları yani kâfirin yaptığınılar varsa bunları yapmışsın bak komşuların şahitlik ediyor. Ne söyle bu? Yalan söylüyorlar diye. İnceri ediyor bak kâfir ne da? Bak komşuların söylüyorlar yalan söylüyorlar diye. Ne konu? En azı şair aşiret için neredensiz bak ailen söylüyor aşiretin söylüyor. Kürekuru seyir eder. Ben de, onlar da ne zaman seyir eder? Kahin, onlar da seyir eder. Yalan seyir ederler. Şahitleri intihar ediyor birer kişi. <gülüyor> Kürekuru, ahır su, yok yeni meskeler vermeden. Bu şahitler yemin ettiler, vallahi biz doğru söylüyoruz, bu böyle yaptı, gördükler, yemin et. Seyyahluhune. Veyahut da, Memek bu yalan söylüyor diye misafirlere, o zaman yemin et. Ondan yalan söylediğine, senin doğru söylediğine, yemin eder. Seyyahluhune, kafirler yemini basarlar. Mahdurum ki yalan söylüyor ve yalan yere de yemin ediyor. yalan yere bir yayın etti mi? etti böyle olunca Allah onları susturur o kafirleri susturur Allah At konuşamazlar Allah müsaade etmedi mi? de kıpırdamaz konuşmaları mümkün değil susturur Allah şimdi yalan yere yönünü de bastılar Allah bu yönünde söyledikten sonra susturur onları Allah-u Teala Aziz'leri susturur. Ve teşhedi aleyhüm evsinekehüm. Dinleri şahitlik eder. Allah'ınları susturur. Dinleri şahitlik eder. Başka ayetlikleri nelerden biliyoruz? Elleri, ayakları şahitlik eder. Agaları, zilgi, derisi yani. Derisi şahitlik eder. Hangi günahı, hangi azası yaptıysa o şahitlik eder. Ayetlerden biliyoruz? Kendi vücudunun azaları, o kafirin, o günahları yaptığına dair şahitlik yapar Allah'ın divanında. Hatta kafirler der ki, yine şehittim aleyhine. Allah Allah, sen benim vücudumsun, neden o aleyhine şahitlik yaptın? Gari, Allah lezzet, Her şeyi konuşturmaya kadir olan Allah-u Teala Hazretleri bizi konuşturttu, ne yapalım, susmak mümkün mü? Allah konuşturtunca konuşmamak mümkün mü? Söylediğince söylememek mümkün mü? Tabi bunlar ayetten. Burada dönüyor ki Yemin edilir. Yemin ederler. Allah sonra onları susturur. Lisanları, dinleri ardındaki dinler aleyhlerine şahitlik eder. Se, Böylece Allah onları cehenneme sokar. Yani kafir mahkeme-i bile kafirsizliğini, ödersizliğini yapıyor ama Allah'ın adaletinden kaçması mümkün değil. Allah onun diline, kendi aleyhine şahitliği yaktırtır. Azasına, dörüsüne, eline, ayağına, koluna, bacağına şahitlik yaktırtır. Ve onu cehenneme atar. allah Teala hazretleri bizi bir kere terbolu kule edersin. Haramlara, cinahlara, yasaklara bulaştırmasın. Şöyle yüz rahat ettiği bir şekilde, şöyle dini bakımdan mutlu olacağımız bir şekilde, Güzel bir ömür sürmeyi nasip etsin Allah. Günahlardan, haramlardan uzak, şeytanlıktan, mesaniyetten, efendim böyle çirkin işlerden uzak, asaletli, edetli, hayırlı, uğurlu, güzel, tatlı bir ömür sürmeyi Allah nasip etsin. Huzuruna da sevdiği, razı olduğu bir kıt olarak varmayı nasip eylesin. Behzsel divan açık hesaba çökmeden, Birerli hesap birerli cemetiyle cemaliyle müşerref edilir. 7. hadis yerlisi Sayyid Hamid'in yedinci hadis yerlisi. İzzetane ve zekat ve jihadeti Fakat hal ve mallahe aleyhisselam sabbahum rahel etmek mis sallatu haltahu. Taberani'nin amr ismini sahabeden rivayetine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kana aleyküm ümerau. sizin başınıza mükuluna kim de emreden zekat vermenizi tavsiye eden ve Allah yanında cihat etmenizi organize eden tavsiye eden yöneticiler idareciler Emirler, amirler geçtiği zaman. Fakat halamallahu aleyhim siddahu. Allah sizlerin onlara söylemenizi yasakladı. Eğer amirler, yöneticiler size namaz kıldır diyorlarsa, kılın diyorlarsa, zekat verin diyorlarsa, Allah yolunda cihad edin diyorlarsa, namaz kılmanızı, zekat vermenizi, Allah yolunda cihad yapmanızı organize ediyorlar, bu işleri getiriyorlarsa efendim tamam, o zaman onlara söyleyin. Sövmemize Allah yasak kılmıştır size. Sövbetmek, söylemek demek, elefinde konuşmak demek. Onu yasak kılmıştır. Ve halletmesini halletmekin ve onların arkasında namaz kılmak size helal olmuştur. Onlar imanlığa geçerler, size de arkasında namaz kılabilirsiniz diyor. Sövmeyin, arkalarında namazı kılabilirsiniz, kılın diyor. Şimdi bu kardeşlerim <gülüyor> en yüksek idareci Peygamber Efendimiz'di. Her şeyin en yükseği olduğu gibi. O aynı zamanda devlet başkanıydı. Ve çarşıya pazara gidip, arada da çarşı pazar işlerini düzenlerdi. Elçiler kabul edip elçileri de dinlerdi. Başka civar devletlere elçiler de göndermişti. Ordunun başına geçip savaşta yapmıştı. Hem komutandı, hem devlet adamıydı, hem yöneticiydi, her şeydi. Ve her şeyin en yüksek rütbelisiydi Seyranlar Efendimiz. Tabi ondan sonra da Hulefay-i yani doğru yol üzere giden Resulullah'ın Sünnet-i Semihyesi'ne Kur'an-ı Kerim'e uygun yönetim, yönetme işini yapmış olan, yönetimi sağlamış olan halifeler gelmiştir böyle idareciler yaşamıştır Tabii yönetim amirlik başkanlık tehlikeli bir iştir çünkü felayetleri vardır maddi imkanları vardır saltanatı debdebesi vardır şımarabilir insan tehlike buradadır sahabe-i vali olanlar vardı ama valilik sarayına gitmemişler kıyafetlerini değiştirmemişler ibadetlerini aslatmamışlar Şaka elbise giymemişler Mitevazi yaşamışlar Ama herkes aynı durumda duramamış Tatlı Hoş Herkes epeyince divan duracak Önünde arkamda muhafızlar Askerler olacak, konaklar olacak Para, pul, gani Efendim, Emrettiği şey oluyor falan. Bu gibi Fırsatlar insanları şımartır Zenginlik insanı şımartır belki makam insanı şımartır Çımaranlar da olmuştur Tabi Allah Müslümanların başına Hayırlı yöneticiler nasip etsin Hayırlılık ve Hayırsızlığın çılgısı nedir Bu ne zamana kadar Tahmin edilir Ne zamandan sonra sübete atar da Tencerenin evrenin Kapağı fırlar Bir tencerenin laf diye Patlar Ne zaman iş biter yani işte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buna benzer hususların olabileceğini bildiriyor. Yani başınıza ileride devlet olduğu için İslam ve bütün cihana yayıldığı için, İslam'ı körlük etmek için yaymak için her tarafa seferler yapılma Peygamber Efendimiz'in zamanında teşebbüsler başladığı için herkese yöneticilerin kusurluları komutanların, amirlerin emirlerin hatalıları olabilir işte onların hata derecesinin nereye kadar hatalarına karşı nasıl davranmak gerektiğine dair bir hadis-i şerif bu eğer o başınıza geçen adamlar size namazı emrediyorlar kılıyorlar, kıldırıyorlarsa zekatı emrediyorlar, topluyorlar şey yapıyorlarsa kullanıyorlarsa cihadı Allah yolunda organize ediyorlar, yapıyorlarsa düşmanlara savaş püsü yapıyorlarsa, ordu panzim ediyorlarsa İslam'ın yayınlığa çalışıyorlarsa o zaman onların şahsi eksiklikleri, kusurlukları yönetimdeki ufak tefek hataları dolayısıyla itiraf çıkartmayın arkasında namaz kılabilirsiniz alefilerine de konuşmayın diyor tabi <gülüyor> bu onları muhakabe etmeyin ne yaparsa eyvallah diyeyim manasına değildir nitikin Nereden biliyoruz Hz. Ömer halife olduğu zaman cemaatten birisi kalktı o hükmedeyken dedi ki ya Ömer eğer halifeliğin zamanında hatalı iş yaparsan seni kılıcımızla düzeltiriz, eğrilik yaparsan kılıcımızla doğrulturuz dedi. Demek ki eğriyi doğrulta vazifesi, emri maruz Hakkı tavsiye etmek konusunun en önemli mercii, muhatabı yüksekteki insanlar onlara haksı, hakkı tavsiye etmek çok daha önemli oluyor çünkü peygamber efendimiz buyurmuş ki eftelil cihad kelimesi hakkın inde sultanın caiz en terabu çok olan cihad zalim hükümdarın karşısında haksızı söylemektir zalim adam haksızı söylemez. lazım tabi haksızı söyleyecek haksızlığı engelleyecek Rüşveti engelleyecek, hırsızlığı engelleyecek vesaire vesaire. Bu vazifeler sosyal ve idari sahadaki vazifelerdir. Bunlar yapılacak. Ama namazı emrediyor, zekatı emrediyor, Efendim, cihadı terk etmiyor, ana vazifeleri yapıyorsa söyleyin, saymayın, arkasından geri yapmayın. Namaz kılarsa, kıldırıyorsa arkasından namaz kılın. Yani bu adamın arkasından namaz kılmayın demeyin demiş oluyor Peygamber Efendimiz. 8. hadisi şerh ediyoruz. <gülüyor> İza kana'a inne racul inde atani terem ya'dil beynehuma sa'e yom el kıyamete şekkuhu saqit. Ebu Davud, Tirmizi, Nesevi, İbn Mace, El hâkim İbn Hibban, İbn Asakir Ebu Hüreyra radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Bu hadisin şerhi şöyledir. Kendimizden duyuruyor ki, izah edene inderciliğimde insan, bir adamın yanında iki karısı varsa, iki kadınla ölmüştse, iki hanım varsa, kendi ya dil aralarında adaletle muamele yapmıyorsa, <gülüyor> ya yemel siyamesi. Kıyanet gününde gelir, ışık, kuhur, sakut, yarısı düşük olarak gelir. Vücudunun, Efenin yarısı düşük olarak gelir. Yani yarım iş yapmış, bir tarafa adalet yüklenmiş, iltifat etmiş vesaire, bir tarafa Erhan'ın iyi adaletli muamele yapmamış, onun için yamuk gelir. Yarısı düşük olarak gelir. Şimdi İslam'da dört kadına kadar evlenmeye izin vardır. Çünkü hu ma padelekin min nisa'i nesna ve silahse ve ruba ve in xistin ve vaheleten en mamaleket ehlânıdır. <gülüyor> İki kadın alabilirsiniz, üç kadın alabilirsiniz, dört kadın alabilirsiniz ama aralarında adalet etmekten korkarsanız o zaman bir tane ile istifa edin diye ayet-i kerime var. Şu ayet-i kerime de dörde kadar müsaade gösteriliyor. Peki niye İslam birden fazla kadınla evlenmeyi helal kılmıştır, meşru saymıştır ve adet-i İslam'da niçin vardır? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Bir kadın Himaryoya muhtaçtır Yardıma muhtaçtır <gülüyor> Kocası savaşa gitti Öldü dün kaldı Şöyle oldu böyle oldu Evde kaldı Şuraya bu sebepten eksiğinden Kusurundan şey yapamadı tabi bu kadınların böyle açıkta kalması sosyal yönden birçok zararlar meydana getirir birçok tehlikeler oluşturur ve bu kimseler mağdur olurlar onun için eğer himaye imkanı varsa bir beyin birkaç tanesini alması meşru oluyor ama burada şart adalettir İslam'ın ilk devirlerinde Gerçekten de böyle olmasa O şehitlerin arkada kalan Çocuklarına filan kim bakardı yani Herkes savaşa gidiyor çarpışıyor, şey yapıyor Yani ciddi çalışma devresi Onun için Böyle bir müsaadeyi Allah'ın faaliyatı hazretleri Kur'an-ı Kerim'de müsaade buyurmuş Ama Adaletle hareket edemezsen de o zaman bir tane olsun Ya dördüne birden Veya üçüne birden Veya ikisine birden adaletle Muamele edecek, adalet nasıl olur? Aldıklarını eşit verecek Emparayı almışsa bir ona, bir ona, bir ona alacak Yemeklik getirmişse bir ona, bir ona, bir ona verecek Ziyaretleşmesi Efendim Eşit olacak Her akşam birisiyle beraber ötekilerin yanından hiç uğramıyor, ölüşürüyor Orada da adalet olacak, Peygamber Efendimiz Adaletle Sırak diye Sırayla şey yapardı e, himayesine aldığı Müslümanların anneleri olan Zevceleriyle Tabi Peygamber Efendimizin Taadidiz zevcelerinin Yani niçin hanımlar aldığının Her birisinin makul Ve güzel sebepleri var <gülüyor> Niçin aldığını Gayet efendim, haklı olduğunu görüyoruz Ve adalet ederdi Eğer bu adalet sağlayamamışsa Bir kimse O zaman kıyamet gününde mahşer yerine yamuk olarak bir tarafı sakıp düşmüş olarak gelecek. Tabii o adaletsizliğinde cezasını çekecek demektir. Tabi gayrimüslimlerin, hristiyanların İslam'la mücadelelerinde İslam'a saldırmak için ve Müslüman olmasınlar diye kendilerindeki ahali, kendi ülkelerindeki ahali, ikide bir de dillerine doladıkları hususludur, İslam taeddüb-i müsaade ediyor. İslam'dan önceki şeylerde de taeddüb-i var. Mesela Amerika'da Mormonlar vardır, Salt Lake City kendilerine mekan edinmişlerdir, 48-50 cumhuriyetten bir tanesi, orada çok karılıdır onlarda. İslam'dan mı etkilendiler bilmiyorum, iç mi içmezler, sulara içmezler mormunlar tadil-i zöccat vardır ya Avrupa'da da medeni kanunlarla bir kişiyle evleneceksin denilen ülkelerde de fiili tadil-i vardır gayri resmi, gayri ahlaki tadil-i vardır yani adam evlidir ama medresleri vardır, adam evlidir ama efendim, işi ve gözü dışarıdadır bir sürü günah işlemektedir İslam'da Sadeti cezalı vardır ama felciye vardır, ahlak vardır, namus vardır. Yani bir kadına yolda giderken, yolda gidiş esasına tabi olarak gözü takılmasından ayrı ikinci bir bakış bir dinadır. Birinci bakış normal tabii, ikinci bakış şeytanlara bakamaz ve bizim klan sübemize mezar kadem kaydısı vardır. Bakışı ayağın uzunluğu olacak böyle bizi yerde yürüyecek, efendime bakmayacak. Açık bir pencereden. Açık bir kapıdan bir adam içeriye baksa Ne sayılır İslam'a göre İzinsiz oraya girmiş sayılır Cenden baktı girmedi Hayır bakışı da girmeyecek Evin içine bakmayacak İslam bu kadar Önem vermiştir şeye Ama kadınlara da dönüştür Siz de örtünün O da örtünecek Erkeğe de dönüştür ki gözünü kolla bakma Kadına da dönüştür Kadın erkeklere bakamaz, aman şu üzüm böyleymiş, fidel gibiymiş, öyle bakamaz. Kadına bakmaz, enseite bakmaz. Namus getirmiştir, ahlaki şey getirmiştir, aile saadeti getirmiştir, karı kocanın birbirine sadakatini bağladığını getirmiştir. Şimdi Fransa'da bir arkadaş anlatıyor, ateşe militer olarak, askeri ateşe olarak ortaya gitmiş, o da bir Fransa'da tanışmış, Ahbap olmuşlar Sevmişler birbirlerini gidip Bir gün gelmiş intihar edeceğim Diyor Fransız Niye? Ne intihar edeceksin? E kanın beni aldatıyor E ayrılır E bizim kanunlarımızda katoliklikte Evden bir tan sonra boşanmak yok evet, Ne kadar kötü yani İstanbul'da bir şey yoktur Yani Avrupalılar, Müslümanlar niye çok kadınla evleniyor diye şey yaparken İslam'ı kötülemeye çalışırken İslam'ı kötülemiyor Allah'ın müsaadesini kesiliyor Allah'la harp ediyor yani Kendi şeylerinde de olan bir şeyi intihar ediyor O kararı verdikler için Ama fiğlen sellisi birçok kadınlarla düşüp kalkıyor Fiğlen Efendim Falanca'nın da öyle meşri çocuğu Filanca'nın bilmem nesi Falanca şehrin varisi oluyor bilmem ne oluyor Yani İyken Demin haydatı fe inne hu den esvedir yuqra Fe idha kana zalike fe emsiki an al-saraati iykenel aher ve kendi fe inne mahu el Hazreti Ayşe Validemiz'den bir hadisi şöyle Şöyle ilgili, kadınlarla ilgili. Malum kadınların hayız denilen, adet denilen tabi olarak, tabiatlarında olan aşağı yukarı bir ayda bir bir hafta on gün devam eden bir kan gelme durumları vardır. Buna adet görme denilir veya hayız denilir. Efendim. Bu durumda bir kadın hayız gördüğü günlerde namaz kılamaz, yaniye göremez. Ramazansa oruç tutmaz. Orucunu öder. Ama sonra öder. yani temizlendiği zaman eder. Tutamadığı zaman oruçlarını. Ama yaniye göremez, Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz. Hayız hali, adet hali, aybaşı hali dediğimiz her bu konuda diyor ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe Valdemiz'in rivayet ettiğine göre, birazcık ne hayda. Eğer hayır kanıysa gelen, yani kadından, senin O malum biraz koyulaşmış renk gibi, kara renk gibi kandır. zaten özellikle söylemiş ki böyle olduğu zaman namaz kılmazsın. Çünkü hayır hali vardır namaz kılmazsın. bir oruç şu vatysi ise tutmaz filan. Yani hayırlı adetli insana yasak olan şeyleri yapmayacak, Kur'an tutamaz, okuyamaz filan. eğer kan böyle değilse, o zaman fetvalda iadesal esalli namazını kıl. Çünkü kıl çünkü bu bir özür kanıdır, bir damar çatlamasındandır, bir şeydendir normal olarak efendim, rahimden gelen o hayır kahve değildir buyurmuş bu tabi kadınların aybaşı hallerini hem kadınların bilmesi lazım gelir hem de evli kocalarının bilmesi lazım gelir çünkü aybaşı halindeyken aileli münasebet olmaz eve haramdır yasaktır kadının saklaması günahtır erkeni de bilerek efendim o günlerde şeye kalkışması, günahtır. Bunları bilmek lazım. Ve bir de bunların intizamını bilmek lazım. Efendim, hangi şartlarla aybaşı kanıdır, hangi şartlarla mazeret kanıdır onları da öğrenmek lazım. Bu konuda ilmihal bölümünü kadınların güzel okuması. erkeklerin de güzel okuması tavsiye olunur. Bu işler ince işlerdir. İnsanın namazı olmaz, orucu olmaz. Helal işi harama döner, günaha girer, Allah'ın gazabına uğrar sonra onlara dikkat etmek lazım. 10. hadis-i şerif. 10. hadis. Şöyle ki 10. hadis-i şerif. "İnsanların derece. Men yunazihaha lislahu fid-dünya sinatabbalehu alal belâis, men yunulehu sinat derece." Efendim, bir müşahidin vezir müceriye den o babasından o da dedesinden rivayet etmiş bu hadis-i şerif ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde: "İzelterne yermil kıyamet." diyor. Aşağı kaydı görelim. değil, bil abdindallahi derece. Kulun Allah katında, Allah yanında mennelehu iyyaha." henüz ona vermediği bir derece varsa şu kulumu şu dereceye çıkartayım diye ama henüz o dereceyi vermemiş. Çıkartacağı bir derecesi varsa çıkartmak istediği Allah'ın o yükseltmek istediği bir derece murad etmişse Allah iptelahu bu kuluna bir müptelalık verir. Bir musibet bir sıkıntı, bir bela, bir hastalık sunma sabbarahu sonra bu verdiği belaya, iptilaya Musibete sabır nasip eder o kula Bu dereceye çıksın diye Demek ki Sevgili kullarının derece kazanması için Bela görebilir kula Onun için Efendim Allah'ın mukadderatına karşı insan netin olmalı Sabırlı olmalı Hedefli olmalı edebe mugayir, isyan ve itiraz ve bağırıp çağırma feryat uçudan yapmamalı. Allah'ın takdiri böyleymiş diyecek. Kadarı ilahiye sabredecek eğer hoşuna gitmeyen bir şeyse. Hoşa giden bir şeyse tabi insan teşekkür ediyor, şükrediyor, ediyor, yüzü gülüyor ama üzücü bir şey olduğu zaman kaşları çatılıyor, ağzı açılıyor, gözü yumuluyor, feryatlar filanlar, itirazlar, şikayetler, yanmalar, yakılmalar, dertlenmeler sevapları götürüyor sevaplanmıyor o zaman sabredecek, yutacak tahammül edecek ki sevabı kazansın o dereceye çıksın 11. hadis-i şerif İzâkâne yavmul cümâti nadet-i tayru et tayra vel vuhuşu el vuhuşa ve siba'u et siba'a selamun aleyküm hâlâ yavmul cümâ bu yöri Hz. Ali Efendimiz'den rivayet etmiş Efendim, peygamber efendimiz buyuruyor ki Cuma günü oldu mu? Kuşlar kuşlara, vahşi hayvanlar vahşi hayvanlara, kurtlar çakallar öteki kurtlara, çakallara selamun aleyküm. Size selam olsun. Haber yemul cuma, bu cuma günü der Cuma gününün kıymetini kurtlar, kuşlar biliyor yani. Kafir insanlar bilmiyor. Bazı iş yerleri var, arkadaşlarımız gelip şikayet ediyorlar. Cuma günü katiyen izin vermiyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun öyle iş yerlerinin başındaki insanlara. Neden? İş yerlerinin kazançlarını haramlaştırıyorlar. Çünkü cuma saatinde iş yapmak haram. Ve insanın cumaya gitmesini engelliyorlar, ve memleketin manevi kalkınmasını engelliyorlar, ve memleketin ahlaki dejönerasyonunu destekliyorlar. Ondan sonra da teriyaki feda ediyorlar. Neden anlaşıyor var? Neden hırsızlık var? Neden ömerim şunu var? Neden bunu var? Tabii, tabii olur. Yani sen biten et ettikten sonra ne bitmesini bekliyordun Karnını bitmesini bekliyordum? Senin etine göre ne etersen onu bitirsin. Sen <gülüyor> Japonya'da bankalarda bile memurlarının toplanılıp toplanıp maneviyat eğitiminden geçirildiklerini biliyor musun? Bilmezsin tabi. Şapanya'nın için ileri gidiyor. Maneviyatı bizim kadar ya apalca ve gayri ilmi şekilde hizmeten başka bir şey yok gibidir yani. Hırsaldir'e bizi geçti şimdi. Hırsaldir'e ortodoksluk, ortodoksluk kıyan diyerek dinlerine sarılmaya başladılar. Efendim, ortodoks birliği filan diyorlar. Bir, dilin karşısına çıkan bir bizimle nefret çaldı. Komünistlerden de beter Yılın karşısına bir bizim anlayacak kalır? Bu biraz saçmalık yani Görülmüş bir şey değil papazlar her şeye hakimdir Amerika'da papazlar her şeye hakimdir Almanya'da papazlar, kardinallar her şeye hakimdir Fransa'da, İngiltere'de hakimdir Kraliçe Efendim milli İngiliz Anglikan Kilisesi'nin ruhani lideridir Efendim Zepo şey afedersiniz, Washington e, senatosu, meclisi seçimlerden sonra Eusuf Cümbür'ü dini törenle göreve başlar bu Türkiye'de dine düşmanlık Allah'la mücadele var resmen ve alenen ve aydınlık namına ve münevverlik namına ve çağdaşlık namına bu, bu kadar dangarlaklık olmaz ya yani insan dünyayı bilir materyalist insan olsa insan yani materyalist ben paradan anlarım arkadaş menfaatten anlarım başka bir şeyden anamam dese dindar yetiştirmekten milleti menfaat olduğu için dindar olur insan yani şey Rus, Ortodoks kilisesi çok doğru bir de, ondan mı Ortodoksluğu tutuyor Ortodoks birliğini Sılaz birliğini ediyor hayır içine geldiği için birçok milleti o din şeyi altında menfaat Orada olduğu için, toplayabileceği için Ona sarlıyor E peki sen niye bu fırsatı kaçırıyorsun elinden? İşte bak adam Hırsızlık yapmayacak Asırlık yapmayacak, bulduğu parayı getirecek Teslim edecek, namuslu çalışacak Hak diyebilecek, adam öldürmeyecek Namusla tecavüz etmeyecek Sen ne istiyorsun ya? Polisin işi %99 azalmayacak %1 kalacak Eğer memleketse dinsiz %1 ise %1 kalacak İstemiyor musun? Mahkemelerde Çinek ağlamayı araşlayacaklar Föyletlerle kapıların aralarında örünecekler yuva olacaklar, gelen yok, geçen yok Davacı olan yok, hiç şey İstemiyor musun? Mahkemelerimiz fabrika gibi çalışıyor 10 binlerce, 100 binlerce dava Herkes herkesten şikayetçi Çünkü herkez herkese Birbir türlü geliyor, oyun oynuyor Mahkemeler Kadar, Türkiye'de kadar çalışsaydı Neyse paser yapmaya başlardık Fabrika kurmaya başlardık şimdi Türkiye'de mahkemelerin çalıştığı da var, Fazla kadar çalışsaydı Bu kadar iş olmaz Neden oluyor bu? Maneviye ne oluyor Bak Osmanlı zamanında Türkiye'ye gelen seyyah Baran'da düşsek diyor ki Bunlar diyor Mahkemeleri bomboştur diyor bu Osmanlıların diyor Kadının yanına gitmezler diyor İhtilafları yoktur çünkü diyor Birbirleriyle iyi geçinirler diyor haksızlık yapmazlar çünkü diyor Eğer haksızlık olursa diyor Mahallenin eşrafı, yaşlıları, büyükleri, hocaları, işe hallederler, mahkemeye bizim kalmazız diyor. O mu daha iyi, bugünkü durum mu daha iyi? Adaleti sağlayacaksın diye mahkemeye gidiyorsun, avukat işi ters getiriyor, karşı tarafla anlaşıyor. Savcı rüşvet alıyor, hakim bilmem ne yapıyor, hadi bakalım ayıklar pirincini taşıyor. Polis bilmem ne yapıyor, şimdi benim... Bir arkadaş geldi, diyor ki falanca yerde bir tesis kuracağız Efendim, bir, bir arkadaş bu tesis kurmak için olan yeri Satacak, kaça satacak? 100 bin marka Kendisi 97 bin marka harcamış 100 bin marka diyor, 3 bin marka satacak yani E ne yapmış, ne var burada? Yer körlüsünün değil, ormanın Bir tesis kurmuş mu üstüne, hiç bir tesis kurmamış Efendim, 100 bin marka yani 7-8 milyon ne diyor istiyor? Efendim Bilmem bu işleri geçirtmiş ormandan Efendim müsaadeleri almış Ya ortada hiçbir şey yok Yani bu parayı 8 milyon nereye harcadık Ya ortada hiç Tesis meselesi yok 8 milyon gitmiş Bu mümkün de gelişme Kalkınma olur mu? Ahlat bozukluğundan işte bak Daha ortada bir şey yok Ormanın arazisini Keralamaya bu kadar masraf gidiyor İçine i̇şte tesis kuracaksa, da işletme yapacak Para kazanacak da Efendim memleket kalkınca Ahlak olmadığında batar Bilseler, ahlakla ilerler İzâkâner racilâni Fil meclisi Yetahaddesâni fil fıkhî Hela yezdif ileyhina hatta hâttâ Yeste'zimehumâ Ömer radıyallahu anh'tan Senden bir evvelki hadis-i şerifi 12. hadis-i şerifi okuyoruz Son umcuyla okutup okuyup sayfayı tamamlamış Olur, izin olur Diyor ki peygamber efendimiz bu hadis-i bir toplantıda bir yerde iki adam konuşuyorlarken bir ince mesele, fıkhi mesele üzerinde konuşuyorlarken üçüncü şahıs onların izni olmadan yanına sokulmaz. Bu edeb, edebe ait bir adab-ı maşerete ait bir tavsiye. İkincisi konuşuyorlar. Şimdi biz bir şey yapacağız, bakıyorum yatağınızda bir kalabalık Bugün de ihtiyaçlı bir işçinin var yok, eline geldi Yani işimizde iş yapacağız yani, ne dolduruyorsunuz ortalığı E bakıyorsun bir yere hop bir kürsünce dönmüş oturmuş Buyurun hayır ona bir şeyim var, hiç, eline geldin oturdu Ben mahkum konuşacaksa buradaki iki kişi Yani işi olmayan ötekinin işine karışmasın, ötekilerden üzül alsın yani fıkıh meselesi bile olsa demek ki dini mesele bile olsa bir şey mi der de dinleyebilir miyim? Diyorsun. çünkü belki mahrem bir şeyi konuşur yani ayrı, ayrı bir şey konuşacaktır mahremdir sana duyurmak isteniyebilir izin olacak İslam'da çok güzel kaydeler var <gülüyor> kapalı bir kapıdan içeri girmek için kapı çalınır izin istenir hem de kapının karşısında böyle durulmaz ya arka dönük durulur ya yan durulur neden? Oradan doğruya kapı açıldığı zaman içerisini görmeyeyim diyor Çünkü belki açan kimse Kocası geldi sanat Başörtüsüz çıkar Yapmaması lazım ama Veya başka bir şey olur Ya dönecek ya arkası dönecek Kapıyı çaldıktan sonra Kapıyı çalacak Eve girecek Birisinin yanına İki kişinin yanına sokulurken Müsaade eder misiniz? Konuşmalarınıza ben de katılabilir miyim? Diyecek iznin alacak Bunlar güzel şey iki kimse konuşurken diyor başka bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz konuşurken böyle etrafa bakınıp da konuşuyorlarsa ben yani şöyle iki tarafa bir bakımıyor öyle konuşuyorsa bu dinleyen kimse bunun sır olduğunu bilsin başka kimseyi açmasın çünkü iki tarafa bakılıyor kimse var mı diye öyle söylüyor demek ki sır bunu başkası açamaz İslam'da öyle incelikleri var ne söylüyor hadis şerif İzâkâne yevm-u arafete gafarallahu lil-hâdcil hâlisi ve izâkâne meyyet-u müzdelifete gafarallahu lil-tüccâri izâkâne yevm-u niya gafarallahu lil-cemmâline izâkâne yevm-u u akada gafarallahu lissu-ali lissu-ali fela halkı halkun yahturu zalikel nevkufa illa dafar allahu lehu Ebu Hürer'e radiyallahu ahten bu hadisi şerif efendim çok yüceli bir hadis şerif ama hadis alimleri biraz sıhhatli bulmadıkları için aşağıya şerhler düşmüşler İbn-i Cevizli biraz sattır olmayıcı hadis demiş efendim bazıları da hünkâr hadis demişler <gülüyor> Efendim İbn Asakil'de, Efendim İbn Hiddan'da, Efendim Delimide ve sairede olan bir hadis şerif. Ama Efendim bizim hocamız kitabına bunu aldığına göre başka yerlerden deliller de olduğu için bunun doğru olmasına kani olduğundan yazar Müşameli hocamız. Yani o aşağıdaki sözleri söyler ama ben hadis alim olarak bunun manasının doğru olduğuna Kani'nin manasına gelir. O bunu buraya yazdığına göre Gülüşhaneli Hocamız demek ki üzgün görüyor. Okuyalım bu hadis şerisi. şerifi. İyaklarının yavumu Arafa. Arafa günü olduğu zaman Hicaz'da. Hacılarla ilgili bu konu. Hacılar Arafa günü ne yaparlar? Arafata çıkarlar. Arafa günü olduğu zaman da Allah Halis niyetli Hacı'yı mağfiret eder Arafat'ta. Neyse Kâh-ı neyyet gecesi olunca yani Arafat gününün akşamı Arafat'tan yola çıkılıyor, Müzdelife'ye geliniyor, geliniyor. Müzdelife gecesi olduğu zaman, Ticaret maksatıyla oralara gelenleri de Allah mahkum eder. Aslında hacıların bir kısmı hacıdır, bir kısmıları seyyahdır yani turisttir, bir kısmı ticardır, bir kısmı efendim işte böyle yani niyeti neyse ona göredir ama yüzlerite gecesi olduğu zaman ticaret amaçlı hac yapmış olanları bile affeder Allah. Mal götürmüştür, bir şey satmıştır Oradan da bir şey alacaktır İşi bir getirecektir Haris hacı değil Başka şeyi var, karışık şeyleri, hesapları var Onu bir affeder, müzdelife gecesinde Ne güzel ki hâne yevne gecesi olduğu zaman Yani e, Ertesi gece olduğu zaman Allah döveci velde affeder Döveci niye, ne arıyor orada? Hacı dövesini kiralamış Binmiş, hacca yazmış, şöyle onun yanında Pupuş tupuş geliyor, hacı bitiyor zaman Doğretini alıp gidecek, Kira, da Hayvanı, o dövücüyü bile affeder Neden? O da bulunuyor diyor, güzel yerde Bulunuyor diyor, onu da affeder İzlaka'nın yolunu Cemreti'l-Akada Akada cemretini atma, yani Büyük şeytanın taşrama günü, yani bayramın birinci günü Olduğu zaman Efendim Gaharallahü lissur'al Ayat bile, Dilencileri bile affeder yani kimse öyle dilemeye geliyor. Haciler evvelin çarık veriyorlar, şey veriyorlar diye dünyanın her yerinde sakatları şöyle koleksiyon halinde karşınıza. Kafadan bacaklılar, evvelin elden ayaklılar, bacağı şuradan dönmüş, şuradan çıkmış hilkat kalibesi. Bütün insanları galiba bir takım bir şey dediler, topluyorlar. Hacim de sıra sıra diziliyor, sanki insan bir müze de özlüyormuş gibi. Allah Allah. Bu acayip mahvete. İnsan da var. Bu hangisi? Bilmem ne, bilmem ne. Tabi insanın merhaneti geçiyor. 3 riyaldir de, 5 riyal ona. O paralar geçiyor onlara gitse de efendim, bir işe yarasa. Sanıyorum onlara akşam kim bilir şebekenin eski belki topluyor, şey yapıyor. Efendim. Şimdi bir kadıncağız içeride.